Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının kocası ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Kendisi Ali ibn Ebi Talib, ibn Abdülmuttalib, ibn Haşim, ibn Abd ibn Abdülmenaf, ibn Kusay ibn Kilab, Haşimi kabi ha, Haşk, kabi kabilesinin Haşimi oğullarından. Ebu Talib babasının ismi, künyesi Ebu Talib. İsmi ise yani Ebu Talib'in ismi ise Abdülmenaf'tır. Bunu İbn-i Hacer'ın Askelani, bari ve İbn-i Kethiye beyan etmiştir. Kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce 10 sene, ön, sene önce doğmuştur. Ve yaşı 12 yaşı 12 iken Müslüman olmuştur. Bunu da Muhammed ibn-i İshak ve İbn-i Hacer'ın Askelani Fethülbari isimli kitabında beyan etmiştir. Annesi Fatıma binti Esed Abdülmuttalif Abd al-Fatimet binti Esed ibn Abdülmuttalib. Yani Abdülmuttalib'in e, torunudur. Kade annesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra e, Müslüman olmuştur. Ali <gülüyor> radıyallahu teala hakkında deniliyor ki Ali <gülüyor> radıyallahu teala anhu Kabe'nin hicrinde. Yani Kabe'nin böyle Kabe yan tarafında hicrı var. Ca'ben o yan tarafında doğduğu deniliyor. Bunu hakim demiştir fakat İbn Mulaqqin rahimehullah teala böyle bir şeyin sahih olmadığını beyan etmiştir. Kendisinin kunyesi birçok kunyesi var ve fakat kendisinin en sevilen kunyesi Ebu Turab'dır. Sebebi ise Buhari ve Müslim'de geçen Sehl bin Sa'd sadinin hadisinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızına, kızın nebine gidiyor. Ve soruyor kızına Fatıma radıyallahu teala anhaya Amcanın oğlu nerede? Yani Ali radıyallahu anh bu nerede? O da diyor ki Ali bana kızdı ve çıktı. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi gönderiyor Ali'yi bulması için. Ve o kişi de Ali'yi mescitte buluyor. Sonra Allah Resulüne haber veriyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve mescide gidiyor. Bakıyor ki mescitte uyur vaziyette. Elbisesinin biraz açılmış ve üstünde toprak var. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Kul kum ya eba turak, ya eba turab, ''Ey kalk ey toprağın babası, kalk ey toprağın babası'' Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ona Ebu Turak diye kunya veriyor. Bundan dolayı kendisi Ebu Turak kunya'sini çok seviyordu. Keda yine deniliyor ki Ali ibn Ebu Talib radıyallahu teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyümüştür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu terbiye etmiştir. Siyerlerde şöyle geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'e kıtlık isabet ediyor. Kureyş'e kıtlık isabet ettiğinde kendisine de kıtlık isabet ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası, amcası Abbas'a diyor ki ey amcam Ebu Talib'in Ebu Talib durumu iyi değil. Onun çocuklarından bir tanesini sen al bak ve bir tanesini de ben alayım ve ben bakayım. Bunun üzerine Ebu Talib'e söylüyor, soruyorlar. Ebu Talib razı oluyor fakat diyor ki: "Akil oğlum, Akil benim yanımda kalmak şartıyla." Ve Abbas'a, Abbas amcası Abbas Cafer alıyor Ebu Talib'in bir oğlu. Cafer alıyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ali radıyallahu ta'ala anh'ı alıyor. Fakat bu çokça siyer kitaplarında geçer. Fakat bunun sahih bir senedi, bunun sahih bir senedi yoktur. Sahih olsaydı bu tabi ki Ali radıyallahu teala anhu'nun faziletlerinden bir fazilet idi. Ala kulli hal Ali radıyallahu teala anhu'nun faziletleri çoktur. Bu faziletlerin en büyüğü ise Ali radıyallahu teala anhu'nun sahabi olmasıdır. Ve sahabiler şüphesiz ki insanların en hayırlısıdır. Peygamberlerden sonra gelen en hayırlı insanlar sahabilerdir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve hadisinde Ebu i̇bn Mesud'un hadisi Allah Resulü diyor ki خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي İnsanların en hayırlısı, benim asrımda yaşayan insanlar. Sonra onları takip eden, sonra onları takip eden. Keda Dârimi'de geçelim Keda Dârimi'de geçen Eser'de i̇bn Mesud diyor ki Allahu Teala kulların kalbine baktı. Ve o kalplerin en hayırlısını Muhammed'in kalbi gördü. Bundan dolayı onu Peygamber olarak seçti. Daha sonra yine kulların kalbine baktı ve en hayırlısı ise Peygamberin ashabının kalbini gördü. Ve onları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ashab olarak, arkadaş olarak seçti. Bundan dolayı kardeşler, insanların en hayırlısı peygamberlerden sonra sahabilerdir. Ve bunda icma vardır. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye teala nakletmiştir. Ve İbn-i Teymiye teala der ki sahabe cinsen ve ferden diğer insanlardan daha hayırlıdır. Yani cinsen umumen. Ferden her bir sahabi diğer insanlardan daha hayırlıdır. Ve der ki İbn-i Abdülber teala İbn-i e reddiye vererek der ki İbn-i görüşü şu. İbn-i der ki bazen Sahab olmayan sahabeden sahabe olmayan sahabeden daha hayırlı olabilir. Bedir ehli hariç. İbn Teymiye ona reddiye verirken diyor ki bilakis sahabenin hepsi feth fert, fert şahıs, şahıs diğer insanlardan daha hayırlıdır der ve İbn Mesud'u de ki zikrettim eseri nakleder ve Abdullah bin Mübarek'in şu sözünü nakleder. Abdullah bin Mübarek der ki Maaviye teala burnundaki bir toz Ömer bin azizden daha hayırlıdırdır. Kadir Ali radıyallahu teala anhu'nun faziletlerden bir tanesi de hulefa-i raşidinden olması. Hulefa-i raşidin, Ehl-i Sünnet'in katında ise bir meziyeti ve üstünlüğü vardır.'' Zira Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve onlar hakkında der ki, Tirmizi'de geçiyor ve Bezer ve Buneyn sahihliyor. Erbat bin Nesari'nin hadisinde "Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefa-i raşidin el-mehdiyyin min ba'di" benim ve benim hulefa-i raşidin el-mehdiyyin sünnetine sımsıkı sarılır. Dolayısıyla hulefa-i yaptığı şeylerde Kur'an ve sünnete ters olmadığı zaman hüccettir. Ve diğer sahabelerin sözlerini, diğer sahabelerin sözlerine takdim edilir. Kulefa-i sözü. Ala kulli hal, Ali radıyallahu teala anhun fazileti sünnette çoktur. Hatta İmam Ahmet ibni Hanbel ve İsmail el-Kadi ve Ebu Ali el-Naysa-Bori -ne -ne ve Nesai rahimuhumullah teala der ki fazilet bakımından en fazla hadis varit olan sah sahabe Ali radıyallahu teala yani en fazla Ali radıyallahu teala hakkında fazileti hakkında hadis varit olmuştur der. Yani en fazla sahabe Ali radıyallahu teala hakkında varit olmuştur der. Bunun sebebini ise i̇bn Hacer Hacr al al-Askalani Fethülbari isimli kitabında beyan eder. Ve der ki Ali radıyallahu teala vefatı vefatı daha sonradan olmuştur, gecikmiştir der. Ve kendisi zamanda yani Ali radıyallahu zamanında hariciler ortaya çıkmıştır ve ona taan etmiştir. Onun hakkında kötü konuşan ...çok olmuştur. Bundan dolayı sahabe... ...Ali radıyallahu anhu'nun fazileti hakkında... ...hadisleri çokça rivayet etmişlerdir. Buna binaen... ...Ali radıyallahu anhu hakkında hadisler... ...diğer sahabelere, sahabelere nazaran... ...daha çoktur der. İbn-i Hacer el-Askalani rahimallahu teala. Fakat şuna da etmek istiyorum ki kardeşler... ...Ali radıyallahu anhu'nun fazileti hakkında... ...birçok uydurma... ...hadis rivayet, etmiştir, rivayet edilmiştir. Bunu da Rafizi ve Şialar rivayet etmiştir. Bunlardan bir tanesi... Ali radıyallahu taala anhu cinlerle savaşması veya bir cinle savaşması veya Ali radıyallahu te'ala anhu ikindiği ikindiği kılamaması, daha sonra güneşe bakıp güneş onun için geri dönmesi veyahut da hayber gününde kalenin kapısını alıp kendisine siper etmesi bunların hepsi Bunların hepsi uydurma. Uydurma olduğunu Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah teala Mecmu'u'l Fetava cilt 4 cilt 4'te zikreder. Kader Şeyh listan İbn Teymiyye şunu da zikreder. Allah Resulü'ye nisbeten denilir ki ben ilimim Ali ben ilmin ben ilmin edeyim Ali ise kapısıdır de. Şeyh İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala bunun da uydurma olduğunu bunun da uydurma olduğunu kader e, zikreder. Ve başka başta bir e, yalan ise Ali radiyallahu teala anhuya nispeten e, kendisi cuma günleri dünya semasına cuma günleri kendisinin ruhu dünya semasına çıkması gibi daha sonra da orada Allah'u Teala tesbih etmesi gibi bunların hepsi bunların hepsi uydurmadır şeyh-ül dediği gibi. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekir bu uydurma bu uydurma hadisleri. Cebrail Ali radıyallahu Teala faziletlerinden bir tanesi de Müslim'de geçen e, hadiste Ali radıyallahu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana şunu dedi. Beni ancak mümin sever ve beni ancak münafık sevmez. dedi der. Yani Ali'yi ancak mümin sever, münafık ise onu sevmezdir. Bu hadiste de Müslim'de geçer. Teda Buhari'ma e, Müslim'de geçen Sehl bin Sa'd'in Sa'd hadisinde Allah Resulü der ki: "Loe'tiyennel ra'ye tagad ercül en yuhibbullah ve Resuluhu ve yuhibbuhullah ve Resuluhu." Yarın, yani Hayber gününde kast ederek der ki yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki o kişi Allah'ı ve Rasulü'nü seviyor, Allah ve Rasulü de o kişiyi seviyor. Daha sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, ertesi gün sancağı Ali radıyallahu teala veriyor. Musned İmam Ahmet'te geçen e, eserde Ömer radıyallahu teala anhu der ki o gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, sancağı bana vermesi istediği kadar hiçbir şey istemedim der. O kadar istekliydim ki, o günden e, yani o kadar, o kadar istekliydim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana vermesin çok istedim fakat bana verilmedidir Ömer radıyallahu ta'ala anı. Keda muslimde geçen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hadisinde der ki Sa'd bin Ebi Vakkas, allah Teala şu ayeti indirdiğinde, ayette ''Kul tealewu nedu'u ebnâ'ena ve ebnâ'akum ve nisâ'ena ve nisâ'akum ve anfusena ve anfusakum fümme nebteh'l'' ki, bizim çocuklarımızı ve sizin çocuklarınızı, bizim hanımlarımızı ve sizin hanımlarımızı, nefislerimizi ve sizin nefislerimizi çağırıp daha sonra lanetleşelim. Ayeti indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma Ali radıyallahu anhu Hasan ve Hüseyin'i çağırıp bunlar benim ehlimdir demiştir. Bunlar benim ehlimdir demiştir. Keda Bukhari ve Müslim'de geçen hadisde Tebuk savaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu sellem, kadınlara bakması için arkada bırakır. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu der ki Ey Allah'ın Resulü beni kadınlarla birlikte mi bırakıyorsun der. Allah Resulü de Cenab-ı der ki: "Emma tarada <gülüyor> enta kuna minni kan kan Harunun min Musa illa ba'di." Musa katında menzilesi neyse, mertebesi neyse sen de benim o sen de benim katımda o mertebede olmayı istemiyor musun? der Ali radıyallahu tealahu Daha sonra der ki: "Fakat benden sonra bir nebi bir nebi yoktur." Der. Ali radıyallahu tealahu anhu bu ümmetin Ebu Bekir, Ömer ve Uthman'dan sonra en hayırlısıdır. Ve bunda Ehl-i Sünnet'in icması vardır. İcmayı Ebu Uthman, As-Sabuni, e, Akidat-ı Ehl-i Eser ve hadis isimli kitabında, İbn-i Abdülberd, kitab isimli kitabında, Dehebi, Marifet-ül Kurra isimli kitabında ve İbn-i Hacer, feth Bari isimli kitabında bu icmalara nakletmiştir. Dolayısıyla kardeşler Ali radiyallahu teala anhu, Ebu Bekir, Ömer ve Uthman'dan sonra bu ümmetin en hayırlısıdır radiyallahu teala anhu. Bu muddetimeden sonra bilin ki kardeşler Ali hayatından bazı meseleleri ve noktaları zikretmek istiyorum. Birinci mesela birinci nokta Ali rabbiyallahu talaa'nın vasiyesi. Hatib al Baghdadî al isimli kitabında zikretti ve senedini an Hasan Nedi, Aserdekada İbn Abdül Barjam ya da İbn Ulum ve isimli kitabında da zikreder. Ali r.a. vasiyetini zikreder. Bu vasiyet hakkında İbn der ki bu vasiyetin şöhreti senedine araştırmış şöhreti senedini araştırmaya gerek yaptırmazdır. Yani o kadar meşhur meşhur ki senede araştırma sahibi değil mi araştırmaya gerek yoktur der. Bu vasiyette Kumail'in ziyade hitaben Ali r.a. anıdır ki Kumail'in ziyade hitaben der ki ya Kumeyl, ey Kumeyl'' der. القلوب أوعيةٌ فخيرها أوعاها ''Kalpler bir kabdır ve bu kapların en hayırlısı ise en fazla alandır. Yani en fazla içine su alan veya başka bir şey alandır der. İhfaz minni me akulülek. Şu anki sana söyleyeceklerimi hıfzettir. İyice hıfzettir. Der ki Ali radiyallahu te'ala anhu. Ennâsü thelâfetun. İnsanlar üç kısımdır der. Bunlardan birincisi. alimun rabbani, rabbani alim. Rabbani alim nedir? Rabbani alimi İbn-i Kayyum İftah Saad isimli kitabında beyan eder ve der ki Rabbani alim ilmi olan ve o ilmi insanlara anlatan ve o ilimle amel eden insana Rabbani, Rabbani, alim, der. Ee, Rabbani alim denilir der İbn-i teala. İkinci kısım insan ise ''Muteallimun ala sabilin necat'' ''Kurtulmak için ilim öğrenen insanlardır'' der bir şeyleri öğrenmeye çalışan insanlardırdır. Bunlar da kurtulmaya doğru giderlerdir. Yani ilim öğrenmeye çalışan insanlar ise kurtulmaya doğru giderlerdir. Ne gibi ilmi insan kendi ilmi öğreniyor niye kendi üstünden cehaleti izal etmesi için veya sapıkla düşmemesi için ilim öğrenen insanlardır ki bunlar da Teala kurtuluşa doğru giden insanlardırdır. Üçüncü üçüncü grup insan ise hemejunu <gülüyor> ruha اَتْبَاعُ كُلُّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيْحٍ لَمْ يَسْتَدِئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلٰى رُكْلٍ وَثِيقٍ Üçüncü grup insan ise böyle değersiz insanlar, değersiz insanlar. Her duyulan, her bağıran insana, her bağıran insanın arkasına giden ve yel ile giden insanlardır. Gel nereye götürüyorsa onlar da o yele doğru gitmeleri. ilmin nuru ile nurlanmayan ve sert, sert bir dağ, dağa yapışmayan, sert bir rukuna, sert bir dağa itimat etmeyen insanlardırdır. Yani baktığımız zaman bu insanlar, baktığımız zaman insanlara, insanların çoğu bu kısım insanlardandır. Bu kısım insanlardandır. Ne gibi insan, yani bu kısım insanlar ilim öğrenmeye rağbet etmeyen insanlar, bilakis duyduğu her şeye inanan insanlar ve sert bir dağa kendisini kendisini itimat ettirmeyen insanlar, belini sert bir dağa yaslanmayan insanlar. Yani insan ya ilim öğrenmiyor e, yola ilim öğrenmeye yola gider ilim öğrenmek için bir şeyler yapar, bilmiyorsa alimlere itimat eder sırtını alimlere daya, dayar, rabbani alimlere dayar. Bu insanlar ise ne ilim öğrenmiyorlar? İlim öğrenmek için de gayret göstermiyorlar, bilakis duydukları her şeye inanıyorlar. Bununla birlikte de alimlere sırtını dayanma, dayamayan insanlar. Yani cahil, ol, cahil olan e, insanlar. Bu insanları her zaman, her gün yeni bir menheşte görürsün. Bugün bir şeye inanır, yarın ise başka bir şeye inanır. Niye? Çünkü Ali radiyanlar diyor ya, yeri nereye götürüyorsa, nereye götürüyorsa odur. İtikadlarını, inançlarını tecrübe ile bulmaya çalışılır. Bir gün bir gün Sufi olayım diğer gün Rafizi oluyum, Diğer gün tebliğci olayım, diğer gün ihvancı olayım. Kim ne derse onu yaptığını görürsün. Daha sonra tecrübeyle, tecrübeyle, çok tecrübe sahibi olduğuyla övündüğünü görürsün. نَسْأَلُ اللّٰهُ الْعَافِيَةَ وَلَا يَعْتَبِرُونَ Keda bu insanlar geçmişte olan şeylere de itibar etmezler. Geçmişte olan kısalarla illa da ibret almazlar. Geçmişte ne olmuş? Baktığımız zaman geçmişte... Şehirsem İbn Teymiyya rahimullahu teala dediği gibi Şehirsem der ki Minhajü Sünnet isimli kitabında devlet reislerine kuruç etmenin caiz olmadığını zikrederken şöyle bir misal verir ve der ki şimdiye kadar ne kadar bir dağife ne kadar bir grup geldiyse ve bu gruplar devlet reisine kuruç etmişsele şimdiye kadar hiçbir zaman başarılı başarılı olmamıştır der İbn Teymiyya rahimullahu teala. Baktığımız zaman bu zamanda insanlar bazı insanlar kuruç fikrine sahip tekfir fikrine sahip. Devlet reislerin aleyhine konuşan veya cihat fikrine cihatta aşırıya giden insanlar geçmişte olan kıssalardan ibret almamışlardır. Ki geçmişte olan kıssalardan hiçbir kimse ifla olmamıştır devlet reisine kuruç etmek için kuruç ettikleri zaman hiçbir zaman ibret, ibret almamışlardır. Ki İbnü Mes'ud bundan dolayı der ki as-sa'idu men wa'idu bi mutlu olan kişi başkasıyla vaaz alan insanlar. Başkasına bakıyor, başına geldi o kişinin başına geldiğinden dolayı ibret alıyor vaaz alıyor ve kendisine çeki düzen veriyor. İbn-i diyor ki mutlu olan kişi kendisine başkasına bakıp kendisine çeki düzen veren insandır. Bunu yapmayan insan ise hiçbir zaman iflah olmazdır der. Misal verdiğimiz zaman bu zamanda Bin Laden tekfircisi. Baktığımız zaman bu Bin Laden ilk önce çıktığında Amerika'ya karşı baş kaldırdı ve, ve yemin ederek dedi ki Amerika'ya şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ve Müslüman devletlerinin aleyhine, aleyhine konuştu. Daha sonra ilim ehli Şeyh Bin Be'az gibileri ve Şeyh e, Nuhbil gibileri bu adamın aleyhinde konuştular ve insanları bu adamlar sakındırdılar. Ve İbn Be'az dedi ki bu adam vahim bir yolda. Bunun tövbe etmesi gerekir dedi. Fakat insanların birçoğu bu alimleri itibar etmedi. Bu alimlerin sözüne itibar etmediler. Bilakis bazıları bu, Bin Be'az devletin adamıdır dedi. Bazıları da dedi ki işte binbaza baskı var dedi. Bazıları da dedi ki o sultanın ve paranın adamı dedi. Fakat Şehbim vezraihimullah Teala'ya itibar etmedi. Daha sonra Müslüman devletlerinde birçok bombalama olayları oldu. Ve özellikle Bin Ladir ve onun grubu bu bombalama olaylarını övdüler. Ve onları şehit olarak kabul ettiler. Tabii ki alimler bunu istinkar etti. Buna karşı çıktılar. Ve bu yolun haricilerin yolu olduğuna beyan ettiler. İnsanlar bunlardan sakındırdılar fakat yine her duya yine insanların çoğu olan ilimsiz cahil insanlar yine bu alimlere itimat etmediler. Sırtlarını bu alimlere yaslamadılar. Daha sonra Amerika'daki iki tane binanın yıkılması oldu ve ondan sonraki fitneler başladı. Müslüman devletlerinin iki devleti iki devleti kafirler tarafından istifa, istila edildi. Ve birçok Müslüman bu ülkelerde katledildi ki bunlardan bunların sayısı 1 milyondan fazla. Bir milyondan fazla Müslümandır. Ve davetin alanları kısıtlandı. Eskiden alimler Avrupa'ya, Amerika'ya ve Müslüman ülkelerinden rahatça girip çıkış yapıyorlardı. Bu olaylardan sonra davet yapamaz oldular. Ve Müslüman her gördü, görülen sakallı terörist fikirli, harici fikirli olarak insanlar, insanların beynine ve zihnine yerleşti. Bu fitneden dolayı bazı insanların bazıları bazıları uyandı. Ve de bunların dalalet ve sapık yolda olduklarını gördüler. Fakat birçoğu yine uyanmadı ve bunların Nesulullah Aleyhi Vesselam'ı bunları sempazi, e, sempatik oldular. Ki bu da Ali radıyallahu te'ala alminin dediği gibi Ali radıyallahu dediği gibi insanların çoğu bu kısımdandır. Hasan al-Basri rahimullahu te'ala der ki fitne geldiği zaman bu fitnenin durumunu ancak alimler bilir. Fitne gittiği zaman da herkes bilir. Fitne geldiği zaman ancak alimler bilir. Gittiği zaman herkes bilir. Ki gerçekten de böyle. Bu zamanda bunları görüyoruz. Fitne başladığı zaman Alimler bildi bu binlerden ve harici gruplarının tehlikesini alimler bildi ve insanları sakındırdılar. Fakat birçok insan bu alimlere itimat etmedi. Daha sonra fitne bittikten sonra Müslümanların başına bu olaylar geldikten sonra birçok insan uyandı fakat fakat iş işten geçtikten sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a bundan dolayı kardeşler Müslüman uyanık olmalı. Allah Resulü Buhari'nin hadisinde der ki: "La <Sessizlik> yuldhul mu'minu min juhrin marratayn." Mümin bir delikten İki defa ısırılmazdır. Bundan dolayı kardeşler, ibret alınması lazım. Geçmişte olan olaylardan ibret alınması lazım. Her şeyde alimlere uyulması gerekir. Cihat gibi büyük konularda ancak alimlere uyulması gerekir. Zira bu gibi büyük konularda ancak Rabbani büyük alimler bilir. i̇bn Teymiye'nin de dediği gibi Minhacı Sunni isimli kitabında cihat gibi büyük meselelerde ancak bu ümmetin, ehli ilmin Havası bahseder. Yani ilim el, ilim ehlinin ancak hasları bahseder. En büyükleri, en büyükleri bahseder. Neselullah ala başka bir misal vereceğimiz zaman Cezayir'deki olaylar. Cezayir'deki olaylar başlamadan önce Şeyh Elbani gibi büyük alimler onların sabretmesini, oradaki Müslümanların sabretmesini ve huruç etmemelerini, silaha baş vurmamalarını zikrettiler. Hatta Şeyh Elbani teala onlara nasihat ederken der ki: o kurucu edenlerin başlarıyla der ki kaç tane tabi olduğunuz insan size kaç kişi tabi oluyor der. Ki, der ki o kişi bir milyon kişi der, der ki peki bu bir milyondan hepsinin Allahu Teala'nın yukarıda olduğuna iman ediyor mu der. O kişi de der ki hayırdır der ki o zaman bu, sizin bu grubunuzda hayır yoktur der. Sakın silahla eyleme girmeyinler. ki bunu dedikten sonra bu büyük alimleri dinlemeyip harici fikirli insanları dinlediler. Ve sonuç olarak yine, yine Müslümanların kanı arttı. Ve yüzbinlerce kişi yine Cezayir'de, Cezayir'de yüzbinlerce Müslümanın kanı aktı ve sonuç olarak hiçbir şey elde etmediler. Bilakis kafirler bu olaydan, kafirler ve münafıklar kazandı. Ne sallallahu aleyhi ve başka bir misal verecek olursa kardeşler, Halid Savaşı'nda ilim ehli bir araya geldi. Başlarında Şeyh Binbaz Rahimullah Teala. Ve durumu değerlendirdiler. Ve Amerika veya diğer kafir ülkelerden yardım istenilmesinin caiz olarak gördüler. Daha sonra birçok cahil insan, kutbelere çıkıp nasıl olur da kâfirlerine yardım istenilir falan alimlerin aleyhinde konuştuğunu gördüler. Fakat daha sonra bu fitne bittikten sonra, fitne bitmeden önce dediler ki bu Amerika buraya girdiği zaman hiçbir zaman çıkmayacak. İşte burada bir kâfir ülkesi kuracak. Böyle demeye başladılar. Fakat fitne bittikten sonra Allahu Teala'nın inayetiyle, ve rahmetiyle Şeyh bin Baz ve diğer alimlerin hakta olduğunu gördüler. Niye? Çünkü Amerika ile o Yemen yardım dilemezlerse dilemeselerdi şu anki Suudi Arabistan Rafizi olan Şia olan Irak'ın elinde olmuş olacak ki bu da Resulullah Aleyhisselam büyük bir fitne olacaktı. Daha sonra Ali <gülüyor> Radıyallahu der ki kardeşler, "El ilmu hayrun min mal." İlim maldan ve mülkten daha hayırlıdır der. Çünkü ilim seni korur. Sen ise ilim seni korur. Sen ilim seni korur fakat mal ve para seni korumaz. Bilakis sen malı ve parayı der. Ve yine der ki, -infak. ilim infak ettiğin zaman çoğalır der. Ne kadar infak ettiğin zaman, ne kadar anlattığın zaman çoğalır der. Fakat malı infak ettiğin zaman çoğalmaz, bilakis eksilir der. Kada <gülüyor> Ebu Bekir'l-Enbari'nin dediği gibi der ki, Ebu Bekir'l-Enbari oğluna ilmi teşvik ederken der ki, Ey Ebu Bekir der oğluna, sana çağırdın fakat bana uymadın der. İla ma fi haduk le ualimetu. Sana ilim gibi büyük bir şeye çağırdım der. Eğer bilseydim bunu der. İla ilmin tekunu bi imamen. O ilimle imam olacaksın. Herkes sana tabi olacak ilme çağırdım der. Muta'an in amerte ve enheyte. Emredeceğin zaman veya nehiy edeceğin zaman senin itaat olunacağın, itaat olunacağın ilime çağırdım der. Yani ilimle olduğun zaman, emrettiğin zaman, nehyettiğin zaman herkes sana uyar der. Fakat sen bu şeye uymadındır. Bilakis ilmi öğrenmedinler. İnfak ettiğin zaman çoğalırdı, infak etmediğin zaman da azalırdı. Azalırdı der Ebu el-Enbari rahimullahu te'ala. Alâ kulle hal, daha sonra Ali anhu vasiyetinde devamında şunu der. el ilm hâkimun vel-mâlu mehkûmun aleyh, ilim hakimdir der, ilim hükmederdir, mal ise hükmedilendir der. Doğru söylüyor radıyallahu te'ala anhu. Niye? Çünkü malın nasıl vereceğini, nasıl alışveriş edeceğini, nasıl zekat vereceğini bunları bilebilmen için kim hakimdir bunda? İlimdir. İlimle bilirsin nasıl zekat vereceğini, nasıl alışveriş edeceğini. Dolayısıyla ilim burada hakimdirdir. Mal ise hükmedilendir, kendisine hükmedilendirdir. Daha sonra Ali radıyallahu teala anhu der ki وَمَحَبَّتُ الْعَالِمُ دِينٌ يُدَانُ بِهَا (Alim'i sevmek dindir der. Alim'i sevmek dindir der ve ibadettir der radıyallahu teala anhu. Dolayısıyla kardeşler Burada Ali teala ilmin faziletini ve ilmin para ve maldan daha üstün olduğuna vasiyet eder ve herkesin bu vasiyete uymasını uymasını temenni eder radıyallahu teala ikinci nokta ise kardeşler ikinci nokta ise yine Ali radıyallahu teala bir sözü bu sözü İbn Abdül Bercaniyye beyanü'l-ilmi ve'l-hikem isimli kitabında nakleder ve Ebu Nuayl el-Hilye isimli kitabında yine zikreder. Bu söz bu söz de nedir? Ali radıyallahu ta'lahu anhü ki, kıymeti kull umrim bimâ Kişinin kıymeti bildiğine göredir. Bildiğine göredir. Yani kişi neyi biliyorsa kıymeti de o kadar, o kadar çoğalırdır. Kişinin bilgisi, bilgisi Allah ve Resulü hakkında ise Allah ve Resulü'nün kıymeti nedir? En büyüktür. Dolayısıyla kişinin kıymeti de o kadar atardır. Anlayabildiniz mi? Kişinin kıymeti diyelim, tıp ise tıbbın ne kadar tıbbın alakası kimle alakadır ediyor? İnsanlarla. İnsanlar önemlidir. Dolayısıyla o tıp ilmi de o kadar önemlidir. Ama baytara, baytara dediğimiz hayvan doktoru hayvanlar ne kadar önemli? insanlar kadar önemli değil. Dolayısıyla hayvan doktoru da o kadar az önemlidir. İnsan doktoruna nispeten. Kişi Allah ve Resulü'nün dinini bildiği zaman kıymet. bildiği şey ne hakkındadır? Kur'an ve sünnet hakkındadır. Kur'an ve sünnetin değeri ne kadardır? Şüphesiz ki her şeyden, her şeyden değerlidir. Dolayısıyla kişinin ilmi de kişinin değeri de ve kıymeti de bu kadar artmıştır. Bundan dolayı Ali r.a. diyor ki kişinin değeri bildiği şeyin değerine göredir. Neyi biliyorsa değeri değeri olur der. Bu bu söze binen Amr ibn Bahar der ki la a'lemu kelamen Bu sözden daha güçlü bir sözlen hayatımda ben hayatımda görmedim der rahimehullah teala. Ale. Alekul hal kardeşler. İlmin fazileti hakkında ilim ehli birçok şeyler birçok kitaplar telif etmiştir. Bunlardan en tafsilatı anlatar ise İbn Kayyim teala'dır teâlâdır. İlmin faziletin en tafsilatlı anlatan İbn Kayyim'dir. Miftah der, Sa'de isimli kitabında 120'den fazla delil getirir ilmin, ilmin fazileti hakkında. İlmin fazileti hakkında 120'den fazla delil getirir. Ve bilin ki kardeşler, ilim öğrenilecek, yapılacak en hayırlı ameldir. Yani kişi farzları bırak nafilelerden en faziletli yapılacak şey en faziletli ilimdir. İlim ehli bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısım Şafii'den bir söz der ki namaz kılmak en aftal ibadettir. Bir kısmı da der ki cihat en aftal ibadettir. İmam Ahmet'in bir sözü. Cumhur'a göre çoğunluğa göre ise ilim en faziletli ibadettir. Bu da Abu Hanife İmam Malik Şafii ve Ahmet'in diğer sözleridir. Dolayısıyla cumhur'un görüşü ilim en faziletli ibadettir derler. İlmin ilim İlmin fazileti hakkında Allahu Teala birçok ayet zikretmiştir. Bunlardan bazılarında Allahu Teala der ki: "Yarfa'u Allahu'l-ladîne âmenû minkum ve'l-ladîne ûtû'l-ilm Allah iman edip de kendisine ilim verilenleri kat kat üstün yapmıştır der Allahu Teala. İbn Abbas radıyallahu teâlâhu der ki: ilim olan insanlar cennet katın cennette kat kat diğer insanlardan üstündür der." Başka ayet Allahu Teala der ki: Heriyestevilledin ya'lemun velledin la ya'lemun bilen ile bilmeyen bir metredir. Kur'an da su bilen ile bilmi, bilmeyen hiçbir hiçbir olabilir mi? De Allahu Teala. E şüphesiz ki bir hiçbir zaman aynı bir kefede olamaz. Bundan dolayı kardeşler Bundan dolayı ilim ehli rahimehullah Teala der ki Allahu Teala burada sual eder, sorar. Fakat bu sualdan kasıt sorgudan kasıt istinkardır. Yani Bilen ile bilmeyen hiçbir zaman bir olmayacağını Allah-u Teala demek isterdi de, Demek isterlerdirler. Başka ayette Allah-u Teala der ki, Inna yaqshallah min ibadihi alimah. Allah'tan ancak alimler korkardır. Allah'tan ancak alimler korkar der Allah. Bundan dolayı kardeşim, ilim ehli insanların en hayırlısıdır. İlim ehli insanların yaratılmışların en hayırlısıdır. Niye? Çünkü Allah-u Teala der ki, Hum khayrul bariyya. Onlar Beriye, yaratılmışların en hayırlısıdır. Onlar kimler? Ulaike hum hayru'l-beriye. Onlar en hayırlısı der. Onlar kimler? hum inde Rabbim. Onların mükafatlara Allah katında adın cennetleridir. Tedri'i min enhar. O cennetlerin altında nehirler arkar. <gülüyor> Khalibine fihe ebed. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Kimdir onlar? ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشْرِيَ رَبِّ Onlar ki Rablerinden korkanlardır. Rablerin derk da kimdir? Demin kahette zikrettiyim. Inna ma yakşallah min ibadihi alimler. Rablerin der anca alimler korkar. Dolayısıyla alimler için ne vardır? Alimler için adim cenneti vardır. Altından ırmaklar akan adim cenneti vardır. Ve onlar orada ebediyen kalacaktır. Ulaika hun khayrul berey. Onlar da insanların en hayırlısıdır der Teala. Yani yani alimler insanların en hayırlısıdır der. Başka allah Allahü Teala der ki: Wa ma alimtu min Köpeklerden veya kuşlardan öğrettiğiniz, terbiye ettiğiniz hayvanlar hariç av esnasında terbiye edilmiş, ilim öğrenmiş köpek da kuşların tuttuğu yenilme tuttuğunun yenilmesi caizdir. İbn Kayyim rahimehullah teala'nın Fethu Dar'sate isimli kitabında dedi ki: "Bir köpek ilminden dolayı, terbiye edildikten dolayı tuttuğu yenilmesi caizdir." Der. İlminden dolayı. Dolayısıyla ilimden dolayı diğer köpeklere bir üstünlüğü vardır. O da tuttuğunun yenilmesi caizdir, der. Bu hayvanlara fayda veriyorsa, bu ilim hayvanlara fayda veriyorsa, insanlara fayda vermesi daha evladır, der İbn-i Teala. Yine Bukhari ve Müslim'den geçen hadisde, Muaviyen'in hadisi Allah Resulü der ki, ''Menn yuridillahü bihi hayran yufakihuh din. Allah bir kişi için hayır istersen, o kişiyi dinde fakih bilgili kılardır. İbn-i Kayyum der ki, bunun mefhumu, yani Allah bir kişi için hayır murat etmesi, istemesi o kişiyi dinde cahil kılardır. Dolayısıyla bir kişiyi cahil olarak gördüğünüz zaman, ilim öğrenmeye de rağbet etmediğini gördüğünüz zaman bil ki bu kişi için Allah iyilik istememiştir. Bilakis bu kişi için Allah kötülük istemiştir. Müslim'de geçen başka hadiste Allah Resulü der ki: "Men seleka tariqan yeltamisu fihi 'ilmen, sahalallahu tariqahu ila'l-cenne." Kim ilim için bir yola giderse Allah da cennete o bir yola giderse Allah da o kişi için cennetin yolunu, cennetin yolunu kolaylaştırır, Bundan dolayı kardeşler, Selef-i Salih'in hayatlarına baktığımız zaman ilim içinde meşakkatler çekmişlerdir. Bukhari'de geçen Edeb-i Bukhari'nin edeb Mufredin'de Câbir ibn Abdillah'in kıssasını nakleder, Bukhari rahimallahu teala. Der ki Câbir ibn Abdillah, Abdullah ibn Uneyis'den bir hadis öğrenmek için ta Medine'den Şam'a doğru yola çıkmıştır, der. Bir hadis duymak için Medine'den Şam'a doğru yola çıkıyor Cabir bin Abdullah Daha sonra Cabir bin Abdullah yanına geldiğinde ve kapıyı çaldığında Cabir Câ... Abdullah bin Uneyz Unis... ee, Abdullah İbni mutlu oluyor ve buyur içeriye geliyor. Cabir bin Abdullah diyor ki ben içeriye gelmek için gelmedim. Bilakis duydum ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir hadis işitmişsin. Ben de bu hadisi senden senden işitmek için geldim diyor. Daha sonra hadis alıp gelmediği yöne doğru Medine'ye doğru yola çıkıyor radiyallahu taala anh. Bundan dolayı İbn Mes'ud Buhari ve Müslim'de geçen eserde olduğu gibi İbn Mes'ud diyor ki: Vallahi la ilahe illallah. Allah'a yemin ederim ki diyor. Ma'ruz iletfi kitabillahi te teala suretun. Allah Teala'nın kitabında ne kadar sure indirildiyse ben onun ne için indirildiğini ve nerede indirildiğini biliyorum der İbn Mes'ud. Daha sonra dedi ki: Vallahi de. Bir kişinin benden daha fazla bildiğini Herhangi bir ayeti benden daha fazla bildiğini, benden da biraz daha ziyade ilim olduğunu bilsem vallahi o kişi için nerede olsa olsun, o nerede olursa olsun o kişi için yola çıkarım ilim İlim için İbn Mesud radıyallahu teala Yine seleften bazı eserlere baktığımız zaman kardeşler İbn Abdülberrahimullah Teala Camiu Beyanül Ulum Hikem isimli kitabında zikreder. İmam Malik hocası rabiatur -ra hakkında der ki, "Da Rabi, hocası Rabi'atu'r-Rei -ra hakkında der ki, Vallahi der ilim zenginlikle ilim öğrenilmez der. Niye Küçük kişinin parası olduğu zaman, zengin olduğu zaman ilimden meşgul olacak. Keyfiyle, şu ile bu ile meşgul olacak. İmam Malik de ki vallahi zengin kişi ilim öğrenemez der. Mal ile ilim öğrenilme öğrenilin, öğrenilmez der. Sonra Hoca Serabi Atırrai hakkında der ki vallahi Rabiatu'r Rai o kadar fakirdi ki der. İlim için kendi evinin evinin üstündeki Çatısını. çatısındaki çatısındaki kirişleri. Hâd. Tahtalı çatısındaki tahtaları sattıdır. Kitap alabilmesi için. Kitap alabilmesi için çatıdaki tahtarı tahtaları satıyor. Rahimehullah Teala. Niye? Çünkü fakir. Daha sonra ne oluyor? İmam Malik gibi bir imamın hocası olmuş oluyor. Rahimehullah Teala. Kaza Hatim, Hâtim. Ebû Şâfiî isimli kitabında der ki: ''Muzeni'den şunu duyduğum işittimdir. Muzeni der, Muzeni İmam Şafii'ye şöyle bir soru soruyor. Soruları... Evet. Muzeni Rəhimullah Teala İmam Şafii'ye şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, "Kifahir sukala ta talab el ilim." İmam Şafii diyor, ki, ilim talabını hırsın nasıldır diyor. İmam Şafii de diyor ki, "Hirs el jamo'ul mano'u fi bulugu, fi bulugu el mali lil bahim." Diyor ki, İlime hırsım şöyledir diyor. Bir cimri insanın toplayan yani mal toplayan o kadar cimri hep mal topluyor. Daha sonra men ediyor. Yani kimseye vermiyor. O kadar cimri bir kişi. Mala uğraştığı zaman eline bal geçtiği zaman para geçtiği zaman ne kadar seviniyorsa ben de ilim ilim öğrendiğim zaman o kadar seviniyorum diyor. Rahimullah daha sonra diyor ki ilimi nasıl öğrenirsin diyor İmam Şafii'ye. İmam Şafii de diyor ki Talabu اِمْرَأَةٍ مُدِلَّةٍ وَلَدَهَا لَيْسَ لَهَا Diyor ki bir kadın şöyle bir şey tasavvur ediyor. Bir kadın çocuğunu kaybetmiş, bir ço kendisinin bir de çocuğu var. O çocuğunu da kaybetmiş. Çocuğunu kaybettiğinde çocuğunu arıyor. Nerede? Sadece bir çocuğu var. O kadın o çocuğu nasıl talep ediyor, nasıl arıyorsa benim de ilmi talep etmem, talep etmem böyledir diyor İmam-ı Şafi'ye rahimullahu Bundan sonra selefin başka şeylerine baktığımız zaman İmam Ahmed'e örnek verelim. Ebü Hatim on hakkında diyor ki, diyor ki "Kaan Ahmed yahfazu 1000.000 hadis." İmam Ahmed bir milyon tane hadis ezberliyordu diyor kafasında. İlmi ehli hadis dediği zaman yani sahabenin sözü de içine giriyor, Tabi'nin sözü de, peygamberin sözü de. 1 milyon tane eseri hadisi senediyle İmam Ahmed rahimallahu teala refse diyordu rahimehullah teala. Zehbi'nin Siyar A'lamu'n Nubela isimli kitabında geçiyor bu eserde. İbn Bihatim naklediyor diyor ki babam diyor İlim talebine çıktı diyor. Yedi sene ilim talebine çıktı, evine hiç dönmedi Yenis yedi sene. Ebu Hatim diyor ki yedi sene ilim talebine çıktım diyor ve ilk gittiğimde ne kadar mesafe gittiğime hesapladım diyor. Giderken tam bin fersah gittim diyor. Bin fersah takriben beş bin kilometre. Daha sonra bıktım hesaplamadım diyor. Daha sonra bıkıyor hesaplamıyor. Sırf ilim talebesi için 1000 fersah gidiyor daha sonra bıkıyor ve hesaplamıyor. Ve 7 sene eve dönmüyor. Ne annesini görüyor, ne babasını görüyor, ne çocuk ne çoluğunu, ne çocuğunu görüyor. 7 sene ilim talep ediyor. Biz bu zamanda 1 sene ilim talep etmek için gittiğimiz zaman onun bile, bile iftihar ediyoruz Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. isimli kitabında çok acil bir kıssa zikre burada. Tertibü'l-Medarek isimli kitabında İbnü'l-Kasım İmam Malik'in talebesi İbnü'l-Kasım rahimehullah teala İmam Malik e, Hadis talep etmek için yola çıkıyor. Kendi ülkesinden İmam Malik Medine'ye geliyor. Ve tam 17 senedir sabah namazını sabah namazından önce İmam Malik'in kapısında be bekliyor. Tam 17 senedir kapıda bekliyor. İmam Malik çıktığı zaman, mescide gittiği zaman o anda ondan bir şeyler kapabilmesi için, hadis talep etmesi için tam 17 senedir. Ve 17 senedir İbnü'l-Qalas evine gitmiyor. Bir gün İmam ile birlikte mecliste otururken yüzü kapalı bir genç geliyor. İmam Malik e diyor ki İbn-i burada mı diyor? İbn-i Kasım'e işaret ediyorlar ve geliyor İbn-i Kasım'ın gözünü öpüyor. Elini öpüyor, gözünü öpüyor. Ve diyor ki 17 sene önce bıraktığın hamileyken yani karının ee, karnındaki çocuk benim diyor. 17 sene, 17 yaşında olmuş İbn-i Kasım, Rah Kasım Rahimullah Teala'yı ziyarete geliyor. 17 senedir daha hanımını hamileyken bırakıyor. 17 senedir daha çocuğunu doğan çocuğunu bile görmüyor. Bundan dolayı kardeşler ilim ilim böyle öğrenilir. Yahya ibn Kadir diyor ki rahat olan insan ilim öğrenemez. Rahat olan öyle rahat rahat rahat çay elinde. Rahat olan insan gerçekten ilim öğrenmez. Öğrenemez. İlim için bazı meşakkatlara, bazı meşakkatlara tahammül edebilmen lazım. Yoksa yoksa ilim öğrenilmez ki selefin hayatını, selefin hayatı şu anda İmam Ahmed İbnü'l-Kasım i̇mam Şafii neler çektiğini, neler çektiğini görüyorsunuz. Şeyhülislam ibni Teymiye rahimallahu teala'nın hayatına bakın. Şeyhülislam ibni Teymiye hayatında şu zikrediliyor. Kardeşleri bir gün, babası kardeşleri pikniğe gidiyorlar. İbni Teymiye diyorlar ki, daha İbni Teymiye çocuk diyorlar ki sen de gel diyor. diyor ki ben gelemem. Diyorlar gel istirahat diyor, gelemem. Daha sonra onlar gidiyor. Piknikten döndükten sonra kardeşleri anlatıyor. İşte şunu gördük, bunu gördük piknikte... İşte şu hayvanı gördük, şu, şunu gördük, ormanda bunu gördük diye anlatıyor. Şeyhülislam ibni Teymiye rahimallahu teala diyor ki, siz gittiğiniz zaman ben de şu Ravdat-ı Nadir isimli usul-u kitabını ezberledim. Ravdat-ı Nadir şu an bizim üniversitede dört senede okutuluyor. Dört senede okutulan kitabı Şeyhülislam o piknik esnasında ezberliyor rahimallahu teala. Bilakis Şeyhülislam ibni Teymiye rahimallahu teala baktığımız zaman kardeşler, Kendisi bidat ehli ile münakaşa ederken, şuraya dikkat edin, bidat ehli ile münakaşa ediyor. O zamanki bidat ehli de bu zamanınki gibi cahil değildir, hepsi alim. Münakaşa ederken diyor ki size üç sene muhlet veriyorum diyor. Bu üç sene muhlet içinde selefin bir tanesinin sıfat ayetlerini tevil ettiğini bana ispatlayın döneceğim diyor. Üç sene muhlet, araştırın diyor. O üç sene muhlet içinde kimse bir şey bulamıyor. İbn Teymi burada kesin konuşuyor. Niye? Çünkü bu adam alim. Hatta bir ayeti tefsirinde diyor ki, bu ayetin tefsiri için diyor, yüz tane tefsir karıştırdım diyor. Yüz tane tefsir. Bu zamanda bizim iki tefsir karıştıralım birbirimizle övünüyoruz. Nasıl oluyor Dolayısıyla kardeşim Allah'tan kork. İlim öğrenin. Bakın şu an Türk topluluğunun içinde bidat ehli çok, Biz garipiz. Azız. Yani bu şu an biz ilim öğrenmediğimiz zaman, insanları öğretmediğimiz zaman. Bir takdan sakındırmadığınız zaman kim yapacak bunu? Bizden hariç kim var? Nasılsınız? Elafiyetü's selam. Biraz ara verelim inşallah. Tamam edelim. Abici nasılsın? Ne malzeme? Elhamdülillah. Vessalatu vesselam aleyra Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Seleften bazı kıssaları zikretti kardeşler. İmam Malik'ten El Şafii'den, İmam Ahmet'den, Ebu Hatim'den, Rahimuhumullahu Teala. El Zehbi Rahimuhullahu Teala, Siyer Alemin Nubala isimli kitabında Tabari Rahimuhullahu Teala'nın, ta İbn-i Cerir Tabari'nin siresinden bahsederken diyor ki, İbn-i Cerir Rahimuhullahu Teala bir gün üç tane arkadaşıyla talep ilim talebeden çıkıyorlar. İlim talebine çıktıktan sonra hepsi ilim talebeden diyor, üç talebede, üç arkadaşı fakat yemek yemeye vakit bulamıyorlar hiçbir. Sadece su, un hemen bu kadar vakitleri yok. Sonra bir gün üçünün de bir balık canı çekiyor. Balığı alacaklar alacaklar fakat vakit yok balık almaya. Çünkü o, o dersten oraya, o, o öbür dersten oraya yemek yemeye dahi vakit bulamıyorlar. Sonra bir gün zor vakit buluyorlar ve balığı alıyorlar eve bırakıyorlar. Eve bırakıyorlar ama onu yapması var, pişirmesi var, ona da vakit bulamıyorlar. Birinci gün geçiyor, balık duruyor. İkinci gün balık duruyor. Üçüncü günde balığın kokusu geliyor. Kokmuş değil. Ondan sonra hatırlıyorlar ki biz balık almıştır diye hatırlıyorlar. Yani Selef-i Salih'in şeyi, Selef-i salih böyleydi. Bundan dolayı dediğim zaman İbn-i cerir Tabiri tefsirinde dedi ki Ebu Hatim şunu şunda iler var dedi şu hadiste. Yani Şafi'i günün görüşü şu, Ahmet'in görüşü şu. Bu adamlar böyle yatarak güzel, rahatça ilim talep etmemişler. Bu adamlar meşakkat çekmiştir. Bu adamlar senelerdir ailesini görmemiş insanlar. Bundan dolayı eğer ilim talep etmek istiyorsanız rahatlık içinde ilim olmaz. Yani bazı insanlar diyor ki ben Yemen'e gideceğim veya şuraya gideceğim ama işte orada ev var, çamurdan ev var, şu var, bu var, sen rahat ilmi talep ediyorsan ilim talep edemezsin sen. Bundan dolayı Yahya ibn-i ne diyor rahat olan insan, rahat olan insan ilim talep edemez. İçinizden belki diyecek ki onlar, onlar kim, kim, biz kim. Eğer selef kim, biz kim dediğiniz zaman bu, bu, bu asırdaki, çağımızda yaşayan alimlere bakın. Şeyh Elbani'ye misal vereyim. Şeyh elbani misal teala Silsiletü'l-e hadite sahihde altı bin tane hadise hüküm vermiştir sahih olduğuna dair. Her hadise araştırman lazım, her hadisin ricallarını, senetteki ravileri araştırman lazım. İlim ehli bu ravi hakkında ne demiş? Düşünün. Her hadiste bir, bir senette altı tane ravi varsa altısını da araştırmış. Bütün ilim ehli bu adam hakkında ne demiş? Sonra hüküm vermiş. Böylece altı bin tane hadise hüküm vermiş Şeyh Elbani. Ya da silsilatü'l-e hadis-i dört bin tane had hadisden fazla hadise hüküm vermiş, zayıf değil. İrba-ül-Ghalil kitabını üç fazla hadise tahiric etmiş, hüküm vermiş. Bu sahibi, bu Şeyh el-Bani teala fakir olmasına rağmen bu kadar ilim talep etmiş ki fakirlikten dolayı ilim talep etti. Kendisi saat satıyordu, gündüzleri akşamları da kütüphaneye gidip ilim talep ediyordu. Kendisi taksicilik yapıyordu senin gibi, akşamları da gidip ilim talep ediyordu rahimun Rahim İlim şeyh Bani, ilim böyle talep edilir sadece. Şeyh Hüseyin bak, Şeyh bin Baz'a bak. Şeyh bin Baz kör olduğu halde bir şey görmüyor. Bu, bu asrın imamı olmuş. Rahimallahu Bundan dolayı kardeşler eğer birimize ucub isabet ediyorsa veyahut da kendini beğenmek icabet isabet ediyorsa bu bu ilim ehlinin hayatına bakın. Bu ilim ehliyi önder olarak kabul edin. Yani subhanallah biz kendimiz bir dedim, dedi, demin de dediğim gibi acemiz. Bunun içinde de bir Türk'üz. Ve bu Türklerin arasındaki bidat kadar belki diğer belki bir Pakistanlarda da var, Afganistan. Daha başka şey de yok. Neslallah <gülüyor> alafiyet Bundan dolayı şeriatı he, Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti müdafiyet etmeyi hırsın olması lazım. Çünkü eğer sen bu hırsın olursa böylece allah Teala'ya dua edersen Allah desen allah deseniz, hem bu dünyada hem de ahirette seni yüceltir. Bakın bidat ehline bakın. Nurculara bakın. Davetlerine nasıl yayıyorlar? Bütün Said Nursi'nin kitaplarını bütün dillere tercüme ettiler. Bütün dillere tercüme edip bastılar dağıtıyorlar. Tarikatçılara bakın veya diğer şeylere bakın. Adamlar davetleri için yani malını veriyor, şeyini veriyor. Bütün malını dahi veren insanlar var. Bu da şeytanın yolunda malını veriyorlar. Kaldı ki biz Ne Allah'ın afiyeti ve selamı? Beş euro verdiğimiz zaman, on euro verdiğimiz zaman kendimizi beğenmeyi isabet ediyor. Bundan dolayı kardeşlerim bu sünnet, bu din bizim dinimiz. Bu sünnet bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Bunu biz müdafaa etmemiz lazım, bunu müdafaa ise ancak ilimle olur, ilimsiz bir şey yapamaz. Bunu dolayı ilim talep etmeye dikkat et, vaktini ilimle geçirmeye dikkat et, her gün yeni bir şeyleri öğrenmeye dikkat et, sakın kendini küçük görme. Bilakis ilim öğrenebileceğim, sakın kendini küçük görme. Adamın bir tanesi seyir âlem-i geçir geçiyor, ilim talebine çıkıyor, senelerdir bir şey öğrenemiyor, sonra vazgeçiyor, dönerken mağaraya sığınıyor ve mağarada Suyun taşa değdiğini, yağmurdan ve taşın oyuduğunu görüyor. Diyor ki madem bu su böyle şey derse o kadar yumuşak su, taşı oyuyorsa ben de bunu yapabilirim diyor ve, ve dönüyor. İlim talep ediyor ve ilim ehlinden oluyor. kedâb Muhammed ibn-i Hazm'e 27 yaşında ilime başlıyor. İlme başlamasının sebebi ise rahim Teala bir mescide gidiyor. Mescidde tahiyet-ül mescid namazı kılmadan oturuyor. Herkes diyor ki falan. Niye kılmadın falan diyor. Ondan sonra bir daha geliyor tahiyet mescid kalıyor herkes diyor ki güneş batıyor nasıl tahiyyet edilmesi kalıyor. İmam Malik diyor e öyle kılamaz. Ondan sonra orada rahimeullah Teâlâ utanıyor. Bir şey bilmediğinden utanıyor ve ilim talebine başlıyor rahimeullah Teâlâ. 27 yaşında. Ve bu Endülüs'ün münakaşa edilemeyen alimleri oluyor. Alimi haline geliyor. Kim onunla münakaşa münakaşa Munaka, et, etmiyor. Daha sonra haset ediyorlar onu. Kitaplarını yakıyor. Yakıyorlar. Diyor ki intihres. Sonra bir şiirinde diyor ki intihr intihar İn tahrilü al qirrâtası, la tahrilü aldıtı tızmanu al qirrâtası, bel hıvı İn kuntu fi sūqi, kana ilimü fi sūqi. İn kuntu fi al qabri, kana ilimü Diyor ki eğer yakarsanız gözümde olan şeyleri yakamazsınız. Katları yakabilirsiniz ama gözümdeki asla yakamazsınız. İlim göğsümde demek istiyor. Eğer pazarda olduğun zaman ilim de benimle birlikte pazardadır. Kabire konulduğun zaman ilim de benimle birlikte kabire konulacak. Bundan dolayı kardeşim Özellikle bizim ilim talep etmemize e, dikkat etmemiz gerekir ve ilim talebinde muvaffak olmak için en büyük sebep biz Allahu Teala'ya çokça çokça dua etmektir. Şeyh Rizvan ibn Teimurahimullahu Teala yüzünü toprağa sürerdi, Allahu Teala'ya dua ederdi ve derdi, derdi ki, ey İbrahim'e öğreten Allahu Teala, ey İbrahim'e öğreten Allah'ım, bana da öğretti Allahu Teala'ya bolca dua eder. Bununla kişi ilimde muvaffak olmak istiyorsa, bir şeyler öğrenmek istiyorsa en büyük sebep Allahu Teala'ya Allahu Teala'ya dua etmek. Ve günde kişinin duası, on vakit kişinin duası kabul olunur hadislerde geçtiği gibi. Muakta İmme Malik'de geçen hadisde Allah Resulü diyor ki iki yer var ki o yerde dua reddolunmaz. Bir düşmanla karşılaştığınız zaman ikincisi de ezan esnasında. Ezan kaç defa okunuyor? Beş defa, beş. Başka hadiste de Allah Resulü diyor ki Nesai'de geçiyor Enes İmme Malik'in hadisinde. La yuraddu du'a'u beynası beyn beynel edani ve likami. Ezan ile ikamet arasındaki dua reddolunmaz. Dolayısıyla ezan ile ikamet kaç defa? Beş defa. Dolayısıyla 5 beş o 5'te 10 defa, gündeki kişinin 10 vakit duası reddolunmuyor. Allahu u Teala'ya bu vakitlerde dua edilme muvaffak olmaya, ilim öğrenmeye, doğru yolda bu yolda devam etmeye, sapıtmamaya Allahu Teala Teala'ya dua, dua edilmesi gerekir. Üçüncü nokta ise kardeşler, Ali radıyallahu teala anhu'nun hayatından. Ali radıyallahu teala anhu ve gayb ilmi, geleceği bilme Birçok insan Ali radıyallahu Rafizilerin inandığı gibi, kaza nurcuların inandığı gibi Ali radıyallahu taala geleceğinde gelecekten haber verdiğini iddia ederler. Ki Rafizilerin inancında, Şiaların inancında bu sabittir. Kulayni'nin ve Bihar El-Meclisi'nin Bihar al-Anvar isimli kitabında Rafizilerin der ki Cafer-ı Sadık'a nispeten yalan ve ya, tabii yalan. Çünkü Şeyhülislam İbn Teymi'nin hadisüs isimli kitabında der ki, en fazla yalan uydurulan şahıs dünyada Cafer-ı Sadık'tır." Rafiziler uydurmuş onun diliyle. Der ki bizim imamlarımız geçmişte olanı, gelecekte olanı ve gelecekte olmayan fakat olursa nasıl olacağını dahi bilirler diyor. Kimi bunu diyor? Kime nispet ediyorlar? Rafizilerin imamları ki başta başta Ali radıyallahu <gülüyor> Teala anh. Kur'an ve Sünnet'e Allah'tan başka Kur'an ve Sünnete göre Allah Allah Allahu Teala'dan başka Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Buna mutlakun gayb denilir. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Allah peygambere hakkında der ki de ki ey peygamber böyle ukun a'lemul gaybe lestektaretu min el hayr ve min su. Eğer gaybi bilseydim, geleceği bilseydim çok hayır yapardım. Ve bana hiçbir kötülükte isabet etmezdi. Bilirdim Uhud Dağı'nda Uhud Savaşı'nda benim he, dişim parçalanacak, kırılacak. Onun için orada durmazdım, şurada dururdum. Uhud Savaşı'nda savaşı kaybedecektik. Onun için özellikle oraya bütün sahabeleri oraya yardım. Ki eğer hayır Gaybı bilseydin bana çok hayır isabet ederdi ve kötülük bana isabet etmezdi <gülüyor> Fakat gaybı, gaybı bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah der ki, la ya'lemu fi semavati ve'l ardı'l gayba illa Allah de ki yerde ve gökte gaybı ancak Allahu Teala bilir başka ayetu <gülüyor> 'indehu mafatihul gaybi la ya'lemuha illa gaybı aniter Allahdadır ondan başka kimse kimse bilemez alimul gaybi yuzhiru ala illa rasul o gayb bilicidir ve gayb hiçbir kimseye bildirmez ancak rasullerinden, Resullerinden istediğine hariç. Yani Peygamberlerden istediğine hariç allah Teala bazı şeyleri bildirebilir, kıyametle ne falan filan bildirdiği gibi. Ali radıyallahu <gülüyor> teala anhuya nisbet edilen şeylerden bir tanesi de el cifr denilen bir kağıt. Belki duymuşsunuzdur cifr. Bu e, bazıları Ali radıyallahu teala nispet ediyorlar. Bazıları da Cafer ı Sadiqe nispet ediyorlar. Cifir demek keçinin e, ke keçinin derisi. postu, Keçinin derisi. Yani Ali radıyallahu güya keçinin derisine yazmış. Öyle cifir değil isimlenirmiştir. Ne yazmış? Kıyamete kadar ne isabet edecekse insanlara ne, ne, ne vaki olacaksa onu yazmış güya. Gelecekten haber verin. Bu ise şüphesiz ki bu iş şey şüphesiz ki yalandır. Şeyhülislam Ibn Taymiyya rahimullahü aleyh. al-Fatihah cilt dörtte ve cilt 35'te bunun ilim ehlinin icmasına göre, icma ittifakla bunun yalan olduğunu, bunun yalan olduğunu Şeyhülislam beyaneder. Kendi Şeyh, e, Ali Rabbiyallahü edilen başka bir kitap ise Nehjul Belagadır. Nehcul belaga. Bu kitap Türkiye'de, Türkiye'de tercüme edilmiştir. Zehabiyah El Murtada Abu Talib Ali ibn Hüseyin ibn Musa'nın tercümesinde dedi ki: "Siyer-i Alemin Belâda." Der ki: "El Murtada Ali ibn Talib Abu Abu Talib Ali ibn Hüseyin ibn Musa el-Müsebbi bu kişi Nehcü'l Belâğa isimli kitabını yazan kişidir." Der. Ve Nehcü'l Belâğa'da "Güya Ali radıyallahu teâlâ anhu'ya yani nisbet edilen sözler yazılır." Yani bu adam Nehcü'l Belâğa isimli kitabını yazıyor ve bu kitapta Ali'nin sözlerini yazıyor güya. "Fakat Dehî bi rahimehullah teâlâ diyor ki: bu kitaptakiler icma ile ilim ehlinin icmasına göre bütün bunlar yalandır. Ali radıyallahu Teala anh'e nisbet edilmiştir ve yalan ve yalan ve uydurmadır ve bu kitaplarda bu kitapta da sahabelere küçük görme, sahabeleri taan etme, sahabelere kötü konuşma bu gibi ibareler vardır ki bu Ali radıyallahu Teala anh'e nisbet edilen yalan yalan bir kitaptır ki bu kitabı dikkat etmek gerekir çünkü Türklerde de çok yaygın bir kitap. Nahcül Belaga, Belaga, isimli eee isimli kitap. Keda Ali Radiyallahu Teala Anhu'nun bildiğini iddia eden bir grupta var. Nursi ve ona tabi olan insanlardır. Zira Sayd Nursi eee risalelerinde Ali Radiyallahu Teala Anhu'nun Celcelut isimli ismle Celalut'iye isimli bir şey yazdığını ve bu Celalut'iye isimli kitabında veya risalesinde benim geleceğimden haber verdiğini der Sayd Nursi. Yani Gü Ali Radiyallahu Sayd Nursi'nin geleceğinden geleceğinden haber verir. Ne, ve bu ise şüphesiz ki küfürdür. Bilakis Said'in Nevruz'un küfrü bununla hasır değildir. Bilakis başka küfürleri vardır. He? Abdülkadir Geylaniye el demesi, her şey yardımcı olur. Ondan bazı şeylere nisbet etmesi. İşte Abdülkadir Cilani diyor ki, müridim doğda da olsa, batıda da olsa, batıda da olsa ona yardım edebilirim. Başka kita yine kitaplarında şu Kur'an şu ayet ben, benden bahsediyor. Bu ayet benden bahsediyor. Bütün bu benim kitaplarım bana yazdırıldı. Kafirler cehenneme gireceği zaman o cehennem ateşinden bir müddet sonra o ateşten zevk alışıp o ateşten zevk alacağı bu gibi küfürler ve nasıl sallallahu aleyhi ve sellem'e Sa'id kitabında bulmak mevcuttur. <gülüyor> Dördüncü nokta ise kardeşim Vaka'atü cemel ve sıfîn, sıfîn ve cemel, sıfîn ve cemel vakiyası. Cemel vakiası Talha, Zubeyr ve Ayşe radıyallahu ile birlikte Ali radıyallahu teala karşı olmuştur. Sıfîn-i ise Ali radıyallahu teala anhu ile Ebu Musa karşı e, Muaviye radıyallahu teala anhu ve Amr ibn Asr radıyallahu teala anhun ile birlikte olmuştur. Ala kulli hal kardeşler, ehl sünnet ve cemaatin inancı itikadı bu konuda sahabeler arasındaki vaki olan şeyler, savaşları konuşmamaktır. Ve bu savaşları insanların arasında anlatmamaktır. Niye? Çünkü Allah Resulü sahabeye kötü konuşmamızı nehyetmiştir. Ve bu savaşları biz insanlar arasında anlattığımız zaman insanların herhangi birisinin kalbinde belki herhangi bir sahabe hakkında kötü kötü da bulunabilir. Dolayısıyla harama giden bütün yollar haramdır. Bundan dolayı bunları anlatmak caiz değildir. Sonra bu savaşlar hakkında, hakkındaki varit olan eserlerin birçoğu yalandır. Şeyh İslam İbn-i Teymi'nin Haccüs'ün isimli kitabında dediği gibi, Ve daha bir, bir e, Tarihül İslam isimli kitabında dediği gibi. Bunların birçoğu yalandır. Yalan olmasa da birçoğu ziyade edilmiştir ve da noksan yapılmıştır ki şekli değiştirilmiştir. Yalan olmayan bir şey, yalan olmayan ise onlar müştehittir. Hata yaparlarsa bir sevap, isafet ederlerse iki sevap vardır. Ve bilerek hata yaptıkları ise çok azdır. Sevaplarının karşısında yok olup gider. Allah-u Teala der ki, innel hasenat yudhib nesiyyat. Güzellikler, sevaplar kötülükleri götürür. Ki sahabelerin güzellikleri çok Bilakis içimizden u daha kadar altın infak etsek onların yarım avuç doğrusu infak ettiğini yetişmeyiz. Yetişmez diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sonra birinki kardeşler sahabenin birçoğu bu savaşlara katılmamıştır. İbn-i de dediği gibi Halal'ın Sünne isimli kitabında geçtiği, İbn-i Sirin diyor ki bu savaşlara 100 saat tane sahabe de 100 sahabe katılmadı bilakis 30 tane sahabe de bu savaşlara bu fitnelere katılmamıştır. Sonra Cemal Vakiyası kısaca şöyle oldu. Üsme radıyallahu teala öldürüldükten sonra Ayşe radıyallahu teala anhüha ve Talha ve Zübeyr Osman radıyallahu teala katillerinden intikam almak için yola çıktılar. Kufiye doğru yani Ali radıyallahu teala'nın olduğu yere doğru. Yola çıktılar Osman'ın katilini intikam almak için. Daha sonra yola çıktıklarında oraya geldiklerinde Ali radıyallahu teala'nın bunu duyuyor ve onların karşısına çıkıyor ve anlaşma yapıyorlar. Kesinlikle birbirimizle savaşmayacağız. Fakat Ali radıyallahu anh diyor ki şu an ben Osman radiyallahu teala'nın katillerini öldüremem. intikam alamam çünkü şu an güçsüzüz diyor. Vakti geldiği zaman biz bunu halledeceğiz diyor. Fakat şu an güçsüzüz diyor. Ayşe radiyallahu <gülüyor> <Ayşe gülüyor> da diyor Biz bunlardan intikamımızı almak istiyoruz. Ama birbiriyle de savaşmamaları için ittifak ediyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Sakın birbirimizle savaşmayalım diye. İttifak ettikten sonra gece yatarken münafıklar ve Osman radiyallahu teala'nın katilleri katilleri Ayşe radiyallahu <gülüyor> <gülüyor> teala anhanın ordusundan gece bazı insanları öldürüyor. Ve Ali radıyallahu ordusundan bazı insanları öldürüyorlar. Ve kalktık uyandıkları zaman bakıyorlar ki insanlar öldürülmüş. Ay Ayşe radıyallahu teala anhanın ordusu zannediyor ki Ali radıyallahu ordusu bize hiyanet etti. Diğer tarafta zannediyor ki Ayşe radıyallahu teala ordusu bize bize hiyanet etti. Ve böylece sallallahu aleyhi ve selleme böylece savaş başlıyor orada. Kısaca o olay böyle oluyor. <gülüyor> Sıfîn vakiyası ise Ali radıyallahu teala anha Ali radiyallahu teala anhu, e, da, Muaviye radiyallahu teala anhu, Osman radiyallahu teala anhu'nun katillerini öldürülmesini istiyor. Çünkü amcasının oğlu ve e, kısas yapılmasını istiyor. Ali radiyallahu teala da bunu istiyor. Ali radiyallahu teala anhu da diyor ki şu an biz bunu yapamayız çünkü güçsüzüz diyor. Vakti geldiği zaman yapacağız. Buna binen Muaviye radiyallahu teala anhu ona biat etmiyor. Ali radiyallahu da biat etmediğinden dolayı ona ilk savaşı başlatan Ali radıyallahu te'ala anhu oluyor ve savaşıyorlar. Daha sonra savaşı durduruyorlar. Anlaşmak için Ali radıyallahu anhu Ebu Musa'yı gönderiyor. Muaviye radıyallahu te'ala anhu da Amr ibn As'ı gönderiyor. Ve savaşı, e, ittifak ediyorlar ki savaşı savaşı durduracağız diye. O iki kişi yani Amr ibn As ve Ebu Musa. İttifak ediyorlar ki biz savaşı durduracağız. İttifak ettikten sonra ittifak ettikten sonra Ali radıyallahu te'ala anhu'nun ordusundan bir grup çıkıyor. Bunlar da hariciler. Havariç. Diyorlar ki sen insanlara hakim kıldır. Diyor. E bunun saye hakim kıldı. Hüküm ise ancak Kur'an ve sünnettir diyoruz. Ve men lam yahkum bima anzalallah feolaikahumul kafirun. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse o onlar kafirdir diyorlar. Aynı bu zamandaki hariciler gibi. <gül> Ali radıyallahu teala an buyur tekfir ediyorlar onu. Muaviye radıyallahu teala an buyur tekfir tekfir ediyorlar. Bu kısay at sonra gelecek inşallah. Haricilerin de var. Alakul <gül> al zakiy, vakiy böyle oluyor. Ve Ali radıyallahu anh'ın haricilerle tabi orada savaşır. Ehl-i sünnet ve cemaatin bu konuda inancı bu savaşlara girmemektir. Nasıl ki Allahu Teala biz elimizi bu, bu işe bulaştırmadık. Allahu Teala bize bunu nasip etti. O işe, o fitneye biz bulaşmadık. Kader dilimizin de bulaşmamasını Allahu Teala'dan Allahu Teala'dan temenni ederiz ve bunun için de dua ederiz. Dilimizin de bu fitneye bulaşmaması için Allah'a dua ederiz. Ve ehli sünnet ve cemaat'ten ki sahabenin hepsi hepsi müştehittir. Hata yapmışlarsa Allahu Teala onları bir e, onlara bir sevaf vardır. Ve derken sünnet ve cemaat hakka daha yakın olan Ali radıyallahu teala anhun taifesiydi. Ali radıyallahu teala anhun ordusuydu. Bu hakka daha yakındır. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, diyor ki Ebu Sa'id'in hadisinde, Müslim'de geçiyor. Diyor ki temruhu marikatun ala isri hilafin minel muslimin taktuluhu evle taifeteyn bilhak. Bir grup Allah Resulü Müslim'de geçiyor. bu. Diyor ki Müslümanların ihtilaf ettiği bir konuda bir konu olduğu zaman bir grup ortaya çıkacak diyor. Haricileri yani. Bir grup ortaya çıkacak diyor. Hakka daha yakın olan bir grup o grubu öldürecek diyor. Onlarla savaşacak diyor. Yani o grupla savaşacak savaşan kim? Ali. Ali, Ali Teala. Dikkat edersen Allah Resul diyor ki burada hakka daha yakın olan diyor. Yüzde yüz hakkı olan demiyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in inancı Ali radıyallahu teala'nın hakka daha yakındır. Ama yüzde yüz hakta değildir. Yüzde yüz hakta olan kimdir? Hiç savaşmazsalardı yüzde yüz hakta olurdu. Amaviye radıyallahu teala'dan da hakkı var ama Ali radıyallahu teala'nın hakkı daha daha hakkı daha yakındır. 5. nokta kardeşler. Ali radıyallahu anhu ile hariciler. Hariciler hakkında Buhari ve İmam Ahmed'in dediği gibi ondan fazla 10 on tane sahih hadis varit olmuştur. Bu 10 tane yani sahih hadis Buhari 10 tane sahih hadis varit olmuştur. Bunlardan 3 3 tanesi Bukhari ve Müslim'de diğer yedi tanesi sadece sadece Müslim'dedir. Dolayısıyla hariciler hakkında birçok hadis var et olmuştur. İmam Ahmed ve e, İbn Hazm ve Şeyhülislam İbn Teymiyahü Rabbilâ Teala der ki, bir grup hakkındaki hadisler ancak herhangi bir grup hakkındaki hadisler ancak hariciler hakkındaki hadisler sahiidir, diğer gruplar hakkındaki hadisler sahih değildir. Yani bazı hadisler var murciye hakkında, bazıları rafiziler hakkında. Bunların hepsi uydurmadır. Bilakis bir sayı hadis varsa İbn Teymiyye dediği gibi bu da sadece hariciler hakkındaki, hariciler hakkındaki e, hadislerdir. Demin de dediğim gibi haricilerin çıkması Ali radıyallahu anı ile Muaviye radıyallahu teala anhu iki kişi tahkim etmesi, iki kişiyi hakem kılmasıdır. Amr bin As ve Ebu Musa, e, Musa el-Eş'ari İki kişi hakem kıldıktan sonra hariciler çıkıyor ve diyor ki siz insanlara hakem kıldınız. Kur'an ve sünneti bırakıp şahıslara hakem kıldınız diyorlar ve kafir oldunuz diyorlar. Ali radıyallahu anh'ı ediyorlar. Diğer tarafta Muaviya radıyallahu de tekfir ediyorlar. Ve diyorlar ki inel hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafir olmuştur. Ayetlerini okuyorlar. Ali radıyallahu bunu duyduktan sonra diyor ki kelime tuhakkın uride bihebatin. Doğru sözdür fakat kasıtları nedir? Batıldır. Kendisinden batıl kastedilen doğru diyor. sö daha sonra Ali radıyallahu anh onlarla daha sonra bu hariciler Abdullah ibn Habbab denilen sahabeyi öldürüyorlar. Hariciler öldürüyor. Ve hanımının karnındaki, karnı, hanımının karnını yarıp çocuğunu da, çocuğun da karnından çıkarıyorlar. Ve orada o ikisini de çocuğunu da hanımını da öldürüyorlar ve Abdullah ibni Habbab radıyallahu anhı öldürüyorlar. Daha sonra Ali radıyallahu anhı İbni Abbas'ı gönderiyor. Onlarla münakaş etmesi için. Diyorlar ki İbni Abbas radıyallahu anhı diyor şüpheniz nedir? Diyorlar ki Ali radıyallahu anhu hakim kıldı kafir oldu. İbn Abbas şu ayeti okuyor. Diyor ki: "Sabate Allah demiyor mu diyor? Sabate hakem min ehli ve hakem min ehliha. Karı koca kavga ettiklerinde kocanın akrabalığından bir hakim getirin, karının akrabalarından bir hakim getirin. İkisi ikisi orada hake, hakem olsun." diyor. Demiyor mu diyor? Bu ayeti getiriyor. Diyor ki Kur'an ve sünnet konuşamaz diyor. Mecur insanlar gelip Kur'an ve sünnete amel etmesi lazım diyor. Kur'an Sünnet konuşabilir mi? Mechur insanlar gelip bunu anlatması lazım diyor. Daha sonra 10.000 bin hariciden dört bini hakka geri dönüyor. E, Hatasız olduğunu anlıyor. 6.000 ise batıl üzerine, batıl üzerine duruyorlar. ısrar ediyorlar. İbn Abbas radıyallahu gelmeden önce haricilerden bir tanesi diyor ki dikkat edin diyor. Size bunu bu gelenin kim olduğunu haber vereyim mi diyor? Bunun hakkında Allah bunun ve bunun kavmi hakkında Allah şu ayeti indirmiştir. Ben hum kavmun Onlar ziyade cedelcidir. İyi münakaşa ediyorlar. Sakın bunu dinlemeyin diyor. i̇bn Abbas'i Abbas'ı dinlemeyin diyor. La ilahe illallah. Ma eşbehe leylete bil bariha. Bugün düğüne ne kadar benziyor. Bu zamandaki haricilere baktığın zaman Allah'ın hükmüyle hükümetmeyi ayetini getirip bütün Müslüman devlet reisinin tekfir ettiğini görüyoruz. Ve alimleri dinlemeyin. Onlar devlet reislerinin alimi. Bunlar, sakın bunları dinlemeyin. Bunlar üzerine baskı vardır. Bunlar bir sürü para alıyor. Kendileri para alıyor. Bir şey hakkı anlatmıyor diye böyle dediklerini görürsünler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arakullu daha sonra Ali radıyallahu haricilerle savaşıyor. Ve onların bir sonra katil ediyor ve, ve öldürüyor. <gülüyor> Hariciler hakkında birçok hadisler varit olmuştur. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor ki: "Kom bunlar cehennem ehlinin köpekleridir." Diyor. Sahabiye diyor ki: "Siz namazlarınızı ve oruçlarınızı onların namazı ve orucun yanında hakir göreceksiniz." Hakir göreceksiniz. Onlar o kadar namaz kılıyor, o kadar oruç tutuyor ama okun Avundan çıktığı gibi onlar da, onlar da dinden çıkacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı kişinin namazına, abdestine, sakalına, paçasına falan aldanlamak lazım. ise önemli olan kişinin inancıdır. Sahabenin inancı üzerine değilse ve sahabeyi takip eden alimleri takip etmiyorsa bu kişinin isterse iki metre sakal olsun bu kişi dalalet ve sapık ehlidir. Neslullah aleyhi ve sellem. Daha sonra Abdurrahman bin i Muncem denilen şahıs Abdurrahman ibn Mulcam el Muradi bu şahıs Ali radıyallahu teala öldüren şahıs. Haricilerden. Abdurrahman ibn Mulcam Ali'nin katili. Bu şahsa dikkat edin. Bu şahs Amr ve Amr ibn As bu şahsı teskiye ediyorlar. Daha olaylar olmadan önce de Ali Amr radıyallahu an hayatta iken. Teskiye ediyor diyor ki: "Bu şahs çok iyi güzel Kur'an okuyor, öğretiyor. Amr ibn As Mısır'daki Amr ibn As'a mektup yazıyor diyor ki bunun evinin mescidin yanına vesiledin yanına yatın ki insanlara Kur'an öğretsin sana. iyidir falan teskiye ediyor bunu. A kimi teskiye ediyor? Emer Teala'nın lamr-i nas şeyi teskiye ediyor. Ebrahim bin Mulcan'ın teskiye ediyor. Lisânu Hacer'in lisan Lisânu'l Mizan isimli kitabında geçtiği gibi. Fakat daha sonra teskiyelere buna fayda veriyor mu? Vermiyor. Daha sonra adam harici oluyor ve bu Bekir Ömer ve Osman'dan sonra en hayırlı insanı öldürüyor, öldürüyor. Şimdi buradan bir şey bir fayda, bir ders çıkarmamız lazım. Bazen ilim ehli bir şahsın tezki ettiğini görüyorsun. Övdüğünü görüyorsun. Fakat o ilim ehli vefat ettikten sonra o kişinin değiştiğini görüyorsun. Ve vefat etmeden önce değiştiğini görüyorsun. Ve o kişi kendisini ilim ehlini güzel gösteriyor ama içinde batıl sapık inancı vardır. Daha sonra bu kişi sapıttığı zaman, dertte değiştiği zaman diyorsun bu adam sapıttı değişti diyorlar ki fakat şu âlem onu tezki etti. Bu âlem onu tezki etti. Sapıttıktan sonra bu âlemin onu tezki etmesi bize bir fayda verir mi? Değil mi? Vermez. Abdurrahman ibni Mulcemin Ömer teala, Abdurrahman i̇bn Mulcen'i tezkiye etmesi gibi. Sayda verdi mi? Birisi diyebilir mi Abdurrahman i̇bn Mulcen iyidir falan çünkü Ömer onu tezkiye etti. Vermesin. Niye? Çünkü o adam değişti. Sapıklığı ve dalalet içine girdi. Keda bu zamanda bazı insanları böyle yaptığını görürsün. Herhangi bir ilim ehli bir kişi hakkında güzel konuşabilir. Ama belki o ilim ehli onun hakkında kötülükleri bilmiyordu. Belki de o ettikten sonra o kişi değişti. Belki de belki de şey oldu. Yani değişti bu insanlar. Dolayısıyla teskiyeler fazla ee, bir kişi sapıtmışsa bir kişinin tezkiyesi ona ona fayda vermez. Buna da dikkat etmek gerekir. Ara <gülüyor> kul Abdurrahman ibn Mulca'm. Abdurrahman ibn Mucizem Ali rabbil öldürdükten sonra yatalıyorlar bunu, elini kesiyorlar, ayağını kesiyorlar, gözünü oyuyorlar, hiç çıt çıkarmıyor. Diliyle Allah'a zikre diyor sadece. Dilini kesecekleri zaman korkuyor. Diyor ki bir lahza dahi Allah'a zikretmemekten korkuyorum diyor. Bir lahza, bir saniye dahi Allah'ı zikretmemekten korkuyorum diyor. Görüyor musunuz? Şu anki akıl sahi, akılsız insanlar bunu gördüğü zaman ne yapar? Ha, bu adam evliyadırdır değil mi? Ama ehl-i sünnet ve cemaat öyle yaptı. Bu adamın inancına bakar. Bu adamın inancına bakar. Allah Resulü ne diyor? Namazlarınızı bak Ebu Bekir ve Ömer'e diyor. Siz namazlarınızı onların namazların yanında hakir göreceksiniz diyor. Orucunuzu hakir göreceksiniz diyor. Nitekim de öyle oldu. İbn Abbas onlar da münakaşaya gittiğinde bakıyor. Deve, devenin ses çıkarması gibi gece deve sesi çıkarıyor ses çıkarıyorlar hariciler. Niye tayet gece namazı kılıyorlar? Birileri Kur'an okuyor. Yedir gece namazı kılıyor. O kadar şeyler ama cehennemin köpekleridir diyor Allah razı olsun. Kader Abdurrahman bin Mulcem de dili kesileceği zaman korkuyor. Diyor ki bir lazda da Allah zikretmemekten kork korkuyorum. Dilini kesiyorlar ve daha sonra onu onu öldürüyorlar. Nesallahu ala afiyetu ve sellem. Bu olaydan başka bir faydası kardeşler İbn Ubeyre'nin dediği gibi Rasul Kazanca takdim etmek. Rasulüllah bütçe yani bütçe bütçe bütçe bütçey, bütçe'yi kazanmaya takdim etmek vardır diyor İbnü Hübeyrullahü Teala. Yani sermayeyi kazanmaya takdim etmek vardır diyor. Neyi kastediyor? Çünkü Ali Rəddiyallahü Teala müharrijilerle savaşacağı zaman kafirlerle savaşı bırakıyor, durduruyor. Ne yapıyor? İlk önce içi temizlemeye başlıyor, içtekileri. Arjıllarla başlıyordu ve kafirlerle savaşı durduruyorlar. İbn Hubeir diyor ki bu olayda diyor sermayeyi kazanmaya takdim etmek vardır yani sen sermayeni koru önce bunu dikkat et kazanma falan onları bırak para kazanacağım falan önce onu bırak önceki hedefin nedir sermayeyi elinde tutmak vardır diyor İbn Hubeir bundan ne demek istiyor yani bazı insanlara bakıyorsun teksürcileri veya bidat elini kazanmak için ne yapıyorlar diyor işte onlara güzel konuşuyor. Veyahut onların mescidine gidiyor, konuşuyor onları kazanmak için. Ama diğer tarafta ne yapıyor? Kendi sermayesini unutuyor. Kendi kendi e, arkadaşlarını, kendi talebelerini unutuyor. Niye? Çünkü o, o arkadaşları, talebeler, onun oraya gittiğini gördüğü zaman ne yapacak? Aldanacak. Bu adam oraya gitti demek ki onlar iyidir diye aldanacak. Veyahut onlara karşı güzel konuştuğun zaman şey diye çıkıyor. Yanındakiler bu adam ona çok güzel konuşuyor. Demek ki bunun hatası azmış. Ondan da alabiliriz diye aldanacak. Bunun için de bu gibi, bunun için de bu gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. 6. nokta ve son nokta ise <gülüyor> Rafiziler. Ali radıyallahu teala anhu ile kıssalar. Rafiziler kardeşler, adam insanın duygularıyla oynayan insanlardır. İnsanların duygularıyla oynarlar. Nasıl insanların duyguları duygularıyla oynarlar? Biz Ehlibeyt'i seviyoruz. Ali'yi seviyoruz. Peygamberin Ehlibeyt'ini seviyoruz. Peygamberin ehli beytine şöyle oldu, böyle oldu, şu kadar öldürüldüler, bu kadar zulüm gördürdü dediği insanların duygularıyla duygularıyla oynadığını görürsün. Halbuki rafiziyle sahabelerin hepsini tekfir ederler. Yedi tane sahabesi, bazılarına göre de dört tane sahabesi. Ebu Bekir, Ömer ve Osman bunlara göre kafirdir. Yalan bunların dinli dinindendir, takiye dedikleri olay. Dolayısıyla ile münakaş ettiğin zaman, konuştuğun zaman sakın onunla konuşma Çünkü zaten yalan söyleyecek sana. Nasılca konuşabilirsin kendi kitaplarında. Bak sizin kitapta şöyle şöyle yazıyor değil Ancak böyle konuşursun. Bunun dışında rafiziyle ile kesinlikle münakaşa edemezsin. Çünkü niye? Çünkü yalan söylüyorlar. E, yalan onların dinindendir. Cafer-i Sadık'a nispet ettikleri gibi diyor ki: "Dinin onda dokuzu takiyedir. Takiyesi olmayan takiyesi olmayan de yoktur." Hatta onlara göre Allah her şeyi affeder. Namaz kılmayanı dahi affeder. Ancak takiya yapmayanı asla takiya yapmayanı asla affetmez. Buna binaen bundan 20 sene önce Khomeini melunu Fetva verdi dedi ki bir Şia'nın, Şii'nin ehli sünnetle namaz kılması daha hayfaldır. Çünkü bunda namaz ecri vardır ve takiyye ecri vardır diye fetva vermiştir. Lanahullahu <gülüyor> teala. Bundan dolayı kardeşler, Rafizi Şeyh listam bin dediği gibi Minhacü's-sunniyye kitabında insanların en fazla yalan söyleyenleri Rafizidir. Ve yalan söyleyen, söylenmiş itha yalanla itham edilmiş insanların en fazlası da Cafer-us-Sadık'tır. Cafer Cafer-us-Sadık'tır. Bundan dolayı bu gibi şeylere Rafizi insanlara sakındırmak gerekir ve bunlardan da uzak durmak gerekir. Vesselallah ve Ala Seyedan Muhammed ve Ala ve Sahbibi Ejmeyin.